rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Vayl bin Hucur Radellahu anhu Yemen'de Hadramut civarında hüküm süren bir melekin oğlu olan Vail bin Hucur, İslamiyet'i kabul etmeden önce kinderilerinde ibadet ettiği kırmızı akikten yapılmış bir puta tapıyordu. Vail bin Hucur bir gün bu putun yanında uyuyordu. Bu sırada meydana gelen korkunç bir gürültüyle uyanmış ve şaşkınlıkla putun önünde secdeye kapanmıştı. Vail secde halindeyken duyduğu bir ses, Puta tapmanın kendisine fayda vermeyeceğini, Medine'ye giderek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi olması gerektiğini söyledi ve hemen akabinde tut yere devrilip parçalandı. Bu hadise üzerine vail, Hicaz'ın çeşitli bölgelerinden heyetlerin Allah Resulüne gelerek bağlılıklarını bildirdikleri hicretin 9. yılında hicret etmek ve Müslüman olmak niyetiyle memleketindeki bütün varlığını bırakarak Medine'ye gitti. Onun geleceğini üç gün önceden ashabına haber veren ve gelişine çok sevinen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları mescitte toplayıp bir hutbe irad etti. oğullarının sonuncusu olarak andığı Vail'i kendilerine tanıtıp soyuna bereket vermesi için Allah Teala'ya dua etti. Bedine'de kaldığı süre içerisinde Vâile, Harre bölgesinde bir yer tahsis edildi ve Muaviye bin Ebu Sufyan ona mihmandarlık yaptı. Kalacağı yere giderken yaya yürüdüğünden kızgın kumda ayakları yanan Muaviye'nin onun terkisine binmek istemesi üzerine aralarında geçen konuşmayı yıllar sonra Halife Muaviye tarafından Vâile hatırlatılmıştı. Allah Resulü memleketine döneceği zaman Vâile'ye üç adet mektup verdi. Bunlardan biri San'a valisi Muhacir bin Ebu Ümeyye'ye ikincisi daha alt kademedeki yerel yöneticilere hitaben yazılmıştı. Buna göre Vahil, memleketindeki yerel yöneticilerin başına tayin ediliyor, daha önce ona ait olan araziler, öşürlerini ödemek şartıyla kendisinde kalıyordu. Üçüncü mektup ise Vahil'in bölgesindeki zekatların toplanma usulleri ve şartları hakkındaydı. Hayatının sonraki kısmında küfeye gelen vail, Muaviye bin Ebu Sufyan'a halifeliği için biat etmesine rağmen Muaviye'nin küfe faaliliği önerisini Allah Resulü'nden Hadramut bölgesi için aldığı yetkinin dışında hiçbir halifeden görev kabul etmediği gerekçesiyle reddetti ve Muaviye'nin hiçbir ihsan ve yardımını da kabul etmedi. Küfe'deki yöneticileri gerektiğinde ikaz eden Vâil, Hicret'in 51. yılında Hucur bin Adi önderliğinde çıkan olaylar sırasında onun aleyhinde şahitlik eden grup arasında yer aldı. Ardından Vali Ziyad bin Ebih tarafından Hucru, Şam'daki Muaviyenin yanına götürmekle görevlendirildi. Vâil, Hicret'in 60. senesinde Muaviyenin hilafetinin son yılında vefat etti. Vâil'in nesli, Küfe'de yaşamakla birlikte Torumlarından Haldun diye tanınan Halit bin Osman Endülüs'e yerleşmiş. Beni Haldun sülalesi ve meşhur tarihçi İbn Haldun onun soyundan gelmiştir. Vail bin Hucur'un Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz kılışına dair ayrıntıların yanında cinayet, zina ve arazi gaspıyla ilgili bazı davalara dair hadis rivayetleri hadis kaynaklarımızdaki yerini almıştır. Salatü selam alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e, onun aziz ve pa ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun.